Neûzu billahi minneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdelillahi neahmeduh Ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu Ve na'uzu billahi min şurur enfusina Ve min seyyat amalina Men yehdihillahu felamuzilleleh Ve men yullil felahadiyelah Ve eşhedü en la ilahe illallah Vahdehu la şerikeleh Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Emme abad Fe inne estakhal hadithi kitabullah Ve khayral hedihedü Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin fil nâr. Evet, tahkik usulü dersimizde bugün inşallah alimlerin görüşlerinin tahlil edilmesi başlığını inceleyeceğiz. İlmi araştırma esnasında araştırmacı, ihtilaflı görüşler arasında tercihte bulunabilmek için alimlerin görüşlerini incelemeye ihtiyaç duyar. Bu görüşlerin dayandığı delillerin ve diğer görüşlerle çelişki olup olmadığının araştırılması da gerekli olur. Bu aşamada araştırmacı şu araştırmalıdır. 1- Görüşün kendisiyle amel edilen sahih bir NASA muhalefetinin olup olmadığı. Görüşün kendisiyle amel edilen sahih bir NASA muhalefetinin olup olmadığı. Burada amel edilen derken, yani muhkem bir NASA. Alim bir görüş veya iştihadında bir Kur'an ayetine veya amel edilen, mensuh olmayan sahih bir sünnete muhalefet etmişse bu görüş tercih özelini kaybeder. Örnek, Abdurrazzak Musannef'te sayı adlı İbrahim en-Nekai'den istihazeli yani özür kanamalı kadın hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir. İstihazeli kadın oruç tutamaz, kocasınla ilişkiye giremez, mushafa dokunamaz. İbrahim en-Nekai olan bu görüşü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine aykırıdır. Nitekim Fatıma bin Tebi Hubeyş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş ve şöyle demiştir. Ey lan Resulü ben özür kanaması olan bir kadınım temizlenemiyorum. Namazı bırakayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır bu hayız değil ancak bir damardan gelen kandır. Hayız dönemin geldiğinde namazı bırak. Hayız dönemin bittiğinde guslet ve kendinden kanı giderip namazı kıl. Bu hadis sahih olup Müslim ve başkaları tarafından rivayet edilmiştir. Alimler bu hadisi şu şekilde anlamışlardır. İstihazeli kadın için namaz mübah olduğuna göre, temiz kimse için mübah olan diğer şeylerde ona mübah olur. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile hayze ayırmıştır. İstihazeli için namaz caiz oluyorsa oruç ve eşiyle ilişkide caiz olur. Hatta İbn Abbas radıyallahu anha kan topuklarından aksa bile demiştir. 2. Üzerinde icma edilmiş meselelerde icmaya muhalefetinin olup olmadığı Şüphesiz icma, ilim ehlinin üzerinde ittifak ettikleri şer'i hüküm delillerinden biridir. Alim görüşüyle icmaya muhalefet ederse bu görüşün geçersiz olduğunu gösterir. Örnek, ilim ehli hamur artığı olan su ile abdestin caiz olduğunda icma etmişlerdir. i̇bn Sirin'den başkası buna muhalefet etmemiştir. İbn-i Şeybe sayısına da i̇bn Sirin'den şöyle rivayet etmiştir. O, hamur artığı su ile abdesti kerih görürdü. İbnül Münzir el-İcmada şöyle diyor, içinde necis bir şey olmadığı takdirde hamur artığı su ile abdest almanın caiz olduğu hususunda icma ettiler. İbn-i tek kalarak caiz değildir dedi. İbn-i bu meselede icmaya muhalif olması, kendisini destekleyen muteber bir delil de bulunmadığı için görüşünün zayıflığını gösterir. 3. Selefin anlayışına veya uygulamasına muhalefetinin olup olmadığı. Selefin fehmine veya uygulamasına muhalefetinin olup olmadığı. Nasların delalet ettiği manaları anlamada ölçü salih selefin anlayışıdır. Çünkü onlar başkalarından daha iyi bilirler. Nitekim vahyin nuzulüne, nebevi teşriiye ve hükümlerin iniş sebeplerine şahit olmuşlardır. Onlar şüphesiz nasların delalet ettiği manaları başkalarından daha iyi anlarlar. Örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizleri üç şeyden yasaklamıştım ve şimdi size onları emrediyorum. Sizi kabir ziyaretinden, kabirleri ziyaretten yasaklamıştım artık ziyaret edin. Böyle devam ediyor hadis. Bu hadis görüldüğü gibi genel bir ifadedir. Erkek ve kadın ayrımı yapılmamıştır. Bu hadis genel ifadesiyle kadınların da kabirleri ziyaret etmesinin caiz olduğunu göstermektedir. Zira önceki ziyaret yasağı da yine erkekler ve kadınlar hakkında umumiydi. Ancak İmam Nevevi başka bir görüşe gitmiş. Müslim şerhinde şöyle demiştir, ''Sizi yasaklamıştım kavlinde erkek muhatap zamiri geçmektedir. Usulde tercih edilen sahih görüşe göre buna kadınlar dahil değildir.'' İmam Nevevi'nin bu görüşü Salih Selef'in anlayışına aykırıdır. Nitekim hakim El-Müstedrek'te sayısın adla İbn-i Müleyke'den şöyle rivayet etmiştir, Ayşe Radiyallahu'na bir gün kabristandan dönüyordu. Ona ey müminlerin annesi nereden geliyorsun?'' dedim. ''Dedi ki Abdurrahman bin Ebi Bekir'in kabrinden geliyorum.'' Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaretten yasaklamadı mı dedim? Dedi ki evet sonra da ziyaret etmeyi emretti. Yani izin verdi. Bu haber müminlerin annesi Ayşe radiyallahu anh'ın anlayışına delalet etmektedir. Şüphe yok ki bu selefin anlayışıdır. O neshi ifade etmekte ve mübah kılmanın erkek kadın herkes hakkında umumi olduğunu göstermektedir. Bazen seleften bazısının muhalefetine rağmen selefin çoğunluğunun iştahat ve uygulamasına muhalif görüşler meydana gelebilmektedir. Buna iki örnek verelim. Bu örneklerden birincisi Ayşe radiyallahu hadisinde şöyle geçmiştir. Salim Mevla Ebu Huzeyfe, Ebu Huzeyfe ve ailesiyle aynı evde kalıyordu. Yani Ebu Zeyfen'in azatlısı Salim. Suheyl'in kızı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Salim erkeklerin buluğ çağına ve onların akıl seviyesine geldi. O bizim yanımıza girmektedir. Ben Ebu Zeyfen'in gönlünde bundan dolayı bir sıkıntı olduğunu zannediyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ona sütünde nemdir de sana haram olsun. Böylece Ebu zeyfen'in gönlündeki sıkıntı gider. Bu hadis sahih olup Müslim ve başkaları rivayet etmişlerdir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a bu hadisten ruhsatın, ümmetin tamamı için genel olduğunu anlamış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hanımları ve selefin geneli ise onun bu anlayışına muhalefet etmişlerdir. Hatta müminlerin annesi Ummu Seleme radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hanımları bu şekilde bir süt emme ile bir kimsenin yanlarına girmesini kabul etmediler ve Ayşe'ye dediler ki vallahi biz bunun ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Salim'e özel olarak tanıdığı bir ruhsat olduğunu görüyoruz. Böyle bir süt emme ile kimse yanımıza giremez ve bizi göremez. Bunu Müslümin ve başkaları rivayet etmişlerdir. Selefin genelinin anlayışı ve ilk hadisi tahsis eden diğer sayı hadisler Ayşe radiyallahu anh'ın görüşünün tercih edilemez olduğunu göstermektedir. Bu konuda kitap ve sünnetten şer'i naslar, süt akrabalığının ancak ilk iki senede, yani çocuğun iki yaşına kadar olan dönemde gerçekleşen emmeyle meydana geldiğini göstermektedir. Bu da Ayşe radiyallahu anh'ın rivayet ettiği Salim'in kıssasının ona has, yani Salim'e has bir ruhsat olduğunu, ümmetin genel için olmadığını göstermektedir. İkinci örnek Fatıma binti Kays radiyallahu hadisinde şöyle geçer. Ebu Amr bin Hafs kıyabında Fatıma'yı kesin talakla boşadı. Ona bir ölçek arpa gönderdi. O da buna razı olmadı. Ebu Amr dedi ki, vallahi senin üzerimizde bir hakkın yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince Fatıma bu durumu ona anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onun üzerinde senin nafaka hakkın yoktur. Ona iddetini Ümmü Şerik'in evinde geçirmesini emretti ve şöyle buyurdu. Bu asabımın daima ziyaretine gittikleri bir kadındır. Sen İbn Ummi Mektum'un yanında iddet bekle çünkü o ama bir adamdır. Onun evinde çarşafını çıkarabilirsin. Nikah için helal olduğun zaman bana bildir. Yani iddetin bittiği zaman bildir diyor. Fatıma binti Kays kesin talakla boşanan kadının iddetini kocasının evinden başkasında geçirmeye dair genel bir ruhsat anlamıştır. Selefin geneli ve sahabenin imamlar buna karşı çıkarak muhalefet etmişlerdir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a onun bunu zikretmesine bir hayrı yoktur demiştir. Ömer bin el-Hattab radıyallahu ona karşı çıkmış ve şöyle demiştir. İyi ezberleyip ezberlemediğini bilmediğimiz bir kadının sözü sebebiyle Rabbimizin kitabını ve Nebimizin sünnetini terk edecek değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Fatıma binti Kaysa kocasından başkasının evinde iddet beklemesini emretmesi zaruret sebebiyle olmuştur. Fatıma binti Kays şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, kocam beni üç talakla boşadı. Yanıma zorla girilmesinden korkuyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona taşınmasını emretti. O da taşındı. Said bin el Müseyyep Rahimullah şöyle demiştir. Bu kadın halkı fitneye düşüren bir kadındır. Kendisi diliyle etrafındakileri inciten birisiydi de bu yüzden Ama İbnü i yanında bırakıldı. Bunu Ebu Davud rivayet edir. Yani önceki örnek, birinci örnekte Ayşe radıyallahu anh'a Mesela Selef'in anlayışı esas diyoruz ya, diğer Selef'e muhalefet ettiği için e, onu tercih etmiyoruz. Yine Naslar da Ayşe radıyallahu anh'ın bu anlayışını reddediyor. E, burada da yine gerek kitabın ayeti, gerek Peygamber aleyhisselatü vesselam bu konudaki sünneti, Fatıma Kays'ın bu anlayışını reddediyor. Yani Selef'in anlayışı derken buna da dikkat etmek lazım. Selef'ten bazıları diğer bazılarına muhalefet etmiş. Ve nasılsa aykırı düşmüş olabilir. 4- Görüşün dayanağının zayıf olup olmadığı. Şüphesiz bazı iştihat veya görüşler ya isnat bakımından ya istidlal bakımından yahut tahsis edici sahih delilin alime ulaşmamış olması bakımından zayıf delilere dayanmaktadır. İsnat bakımından zayıf deliller üzerine kurulu iştihatlara örnek, bazı şafiiler, Çürük rivayetlere dayanarak güneşte ısınmış su ile temizliği mekruh görmektedirler. Takruiddin el Hüseyin'i Kifayetül Ahyar'da şöyle demiştir. Güneşte ısınmış olan su aslen temizdir. Zira ona necaset bulaşmamıştır. Temizleyicidir yani hadesi kaldırır ve necaseti giderir. Çünkü onun hakkında su ismi kullanılmaya devam eder. Peki mekruh mudur? Bu konuda ihtilaf vardır. Rafi'ye göre sayıh olanı mekruhtur. Musannif de bunu kesin olarak belirtmiştir. Rafi bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe radıyallahu anhayı güneşte beklemiş sudan yasaklamasını zira o paras hastalığına sebep olur buyurmasını delil getirmiştir. İbn Abbas radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim güneşte beklemiş suyla gusleder de hastalanırsa kendisinden başkasını suçlamasın. Ömer radiyallahu da bunu kerik görmüştür. El Hüseyin'in Kifayetül Ahyar'daki sözleri bunlar. Güneşte beklemiş suyun mekruh sayılmasına delil getirilen bu haberler sahih olmayan isnad çürük rivayetlerdir. Bunlardan bazısı uydurmadır. İstidlal açısından zayıf olan delillere dayalı iştahatlara örnek, cinsel organa dokunmak sebebiyle abdestin bozulması hakkında rivayetler gelmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir erkek cinsel organına dokunursa abdest alsın. Herhangi bir kadın cinsel organına dokunursa abdest alsın. İlk hadisin zahiri arada bir engel olmadan cinsel organa dokunmanın abdesti bozuna delalet etmektedir bu hadis. Lakin bazı alimler abdesti bozan dokunmanın şehvetle dokunma olduğu görüşündedirler. Hadisin zahirinde buna bir delil yoktur. Selefin anlayışı ise ister şehvetle ister şehvetsiz olsun cinsel organa dokunmanın abdesti bozduğu şeklindedir. Malik Muatta'da sayısına hatta Salim bin Abdullah bin Ömer'den rivayet ediyor. Babası İbn Ömer radyalarına gusleder sonra abdest alırdı. Salim diyor ki, ''Ey babacığım, gusül yetmiyor mu da abdest alıyorsun?'' dedim. Dedi ki, ''Evet, lakin bazen cinsel organıma dokunuyorum ve abdest alıyorum.'' Bu rivayet, şehvetsiz olarak dokunmanın da abdesti gerektirdiğini göstermektedir. Yine onun şu sözde bunu destekler. ''Erkek cinsel organına dokunursa, abdest ona vacip olur.'' Bunu da Malik Sayısnat'la rivayet etmiştir. Yine Malik Sayısnat'la Musab bin Sa'd bin Ebi Vakkas'tan rivayet ediyor. Ben babam için musafı tutuyordum. O sırada kaşındım. Babam dedi ki galiba cinsel organına dokundun. Ben evet dedim. Dedi ki kalk abdest al. Bunun üzerine kalkıp abdest aldım ve geldim. Burada Kur'an okurken cinsel organına şehvetle dokunmuş olması uzak ihtimaldir. Böylece cinsel organa ancak şehvetle dokunulduğunda abdestin bozulacağı görüşünün zayıf olduğu ortaya çıkmıştır. İkinci örnek Allah Teala şöyle buyurmuştur. Eğer onu boşarsa artık başka bir kocayla nikahlanmadıkça kendisine helal olmaz. Bakara 230. Büyük tabi sahibi Biner Müseyyep Rahimullah bu Kur'an nasından kesin talakla boşanmış kadının birisiyle sadece nikah akdi yapmasıyla cinsel ilişkiye girmeden boşaması halinde ilk kocasına helal olacağını çıkarmış ve şöyle demiştir. İnsanlar ikinci kocasıyla cima etmedikçe olmaz diyorlar. Ben ise diyorum ki sahih bir evlilik yapar ve bunda ilk kocasına helal olmayı amaçlamazsa yani böyle art niyetle kıymamışsa bu nikahı bu durumda ilk kocasına dönmesine sakınca yoktur. Bunu Said bin Mansur sayı isnatla rivayet etmiştir. Bu görüş ikinci kocasıyla cima etmedikçe ilk kocasına helal olmaz diyen sahabe ve selefin görüşüne aykırıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi de bu konuda delildir. Hayır, sen onun balcağızından, o da senin balcağızından tatmadıkça olmaz. Yani ayetin zahiriyle delil getirmiş Said bin Müsellef. Fakat burada Selefin genel anlayışı ve Allah Resulü'nden bu hadise aykırıdır bu anlayış. Tahsis edici, Said delilin alime ulaşmamış olması bakımından zayıf delillere dayalı iştahatlara örnek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini dünyada görüp görmediği ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta bevletmesi meseleleridir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbin dünyada gördüğünü kabul etmemiş. Bu hususta şu ayetten çıkardığı anlama dayanmıştır. Gözler onu idrak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder. Şüphesiz o latiftir, habirdir. Enam 103. ayet. İbn Abbas radıyallanından rivayet ettiği şu hadis sanki ona ulaşmamış gibidir. Rabb'i mazleveciliği yi gördüm. Yine Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Kim size Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ayakta bevlettiğini söylerse onu tasdiklemeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak oturarak bevle derdi. Ayşe radiyalarına bunu kendi iştahına göre ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geneldeki uygulamasına dayanarak söylemiştir. Ancak başka sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta bevlettiğini görmüşlerdir. Nitekim Huzeyfe bin el Yeman radiyalar dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmin mezbelesinde ayakta bevletti. Bu hadis sahih olup Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, araştırılacak beşinci husus ihtihadın herhangi bir delile dayanıp dayanmadığı. Bazı fakihler rey ve ihtiatlarında herhangi bir delile dayanmaksızın görüş belirtmişlerdir. Mesela sahabeden ve sahabeden selefin ve alimlerin geneli nikahtan önce verilen talakı geçerli görmüş. Bir azınlık ise nikahtan önce verilen talakın gerçekleşmeyeceğini söylemiştir. Lakin Abdurrazak Musannef de Sayısnat'ta şöyle rivayet etmiştir. El Esvet bir kadının ismini vererek belirlediği bir vakitte onunla evlenirse kadının boş olduğunu söyledi. Bu konuyu İbn-i Mesud radıyallahu anh'e sorunca dedi ki ondan kesin olarak ba'in talakla ayrılmışsın. Ona kendin için yeniden talip ol. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın bu sözü adına dayanmaktadır. Onu destekleyen sabit ve sahip bir delil yoktur. Hatta nakli deliller bunun aksini göstermektedir. Allah Azze ve Celle Ahzab 49. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, mümin kadınlar nikahlayıp da henüz zifafa girmeden onları boşarsanız, onları sayacağınız bir iddet süresince bekletme hakkınız yoktur. O halde onları memnun edin ve onları güzel bir şekilde serbest bırakın. İbn-i Abbas radiyalarına şöyle demiştir. i̇bn Mesud'un söylediği bu söz eğer söylemişse alimin zellesidir. Bu ayet eğer falan kadınla evlenirsem o boştur diyen hakkındadır. Allah Teala ey iman denler mümin kadınlar nikahlayıp da henüz zifafa girmeden onları boşarsanız buyuruyor. Mümin kadınları boşarsanız sonra nikahlarsanız denilmiyor. İbn Abbas'ın sözleri bunlar. Bunu Ahmet, Tirmizi, Ebu Davud ve İbn Mace yine Hasen isnatla İbn Amr radiyalanmadan şu hadisi rivayet ediyorlar. Bu da destekliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Evlenmediğin bir kadını boşaman geçerli değildir. Sahip olmadığın bir malı satman geçerli değildir ve sahip olmadığın köleyi azat etmen geçerli olmaz. Bu selef ve sahabeden çoğunluğunda görüşüdür. Bu durum İbn-i Mesud Radyoğan'ın görüşünün bir delili bulunmadığını, ancak kendisinin iştahı adıyla bunu söylediğini göstermektedir. Nitekim bu görüş Naslar'a aykırıdır. Evet, bu konuyla ilgili e, uygulamalı alıştırmalar, araştırmalar aktaralım. İsra gecesi Mescid-ül Aksa'da namaz kılındı mı, kılınmadı mı meselesi. İmam Ahmet ve Tirmizi sakıncasız bir isnad ile Huzeyfe bin El Yeman radıyallahu şöyle rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi Beytül Maktis'te namaz kılsaydı, Beytül Atik'te yani Kabe'de namaz yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi orada da üzerine namaz yazılırdı. Yani farz kılınırdı. Bu görüş incelendiği zaman sayı hadislere muhalife olduğu görülür. Sahih hadislerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Beytül Makdis'te Nebilerle beraber namaz kıldığı rivayet edilmiştir. Enes radyalan anh rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sonra mescide girdim ve orada iki rekat namaz kıldım buyurduğu geçer. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yine Bukhari ve Müslimin Ebu Rere radiyallahu anh'den rivayet ettiği hadiste ise bana Nebilerden bir topluluk gösterildi. Namazda onlara imamlık ettim diye orada namaz kıldığı geçer. Bu iki hadis görüldüğü gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Beytül Makdis'te Nebilerle beraber namaz kıldığı hususunda hüccettir. Görünen o ki Huzeyfe bin el-Yaman radıyallahu anh ancak İsra ve Miraç hakkında kendisine ulaşan ve Mescid-ül Aksa'da namaz kılındığından bahsedilmeyen rivayetler üzerine bunu söylemiş, orada namaz kılındığını belirten rivayetler kendisine ulaşmamıştır. Sonra bunun üzerine iştahat ederek şayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-ül Aksa'da namaz kılmış olsaydı Müslümanlar orada namaz kılmak farz kılınırdı şeklinde yorumlamıştır. Ancak durum böyle bir şeyi gerektirmez. Nitekim bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e has hallerdendir. Hükmün bütün Müslümanlara vacip olması da gerekmez. İkinci meselemiz, ihtiyaç giderirken güneşe ve aya dönme meselesi. Bazı şafiiler, hela ihtiyacı giderirken güneşe veya aya doğru dönmenin mekruh olduğu görüşündedirler. Bazı fiillerin, özellikle de ibadetlerin hükümleri hakkında amel edilmeye elverişli şer'i delil bulunması zorunludur. Şafilerden bazılarının mekruh saydığı bu fiile dair görüşün ise delili yoktur. Bu konuda asıl mübahlıktır. İbadet meselelerinde ise meşruluğunu gösteren bir delil bulunmadıkça asıl olan haramlıktır. Bu meselenin delilleri araştırıldığında şu görülür. el hakim tirmizi El-Menhiyyatta, Abbad bin Kethir bin Kays'tan, o Osman el Ağarac'dan, o El-Hasen'den, e, Hasen el-Basri'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asabından yedi kişi bana rivayet etti ki, kişinin Bevle önünü güneşe ve aya dönmesi yasaklanmıştır. Alimler bu hadisin batıl olduğuna hükmetmişlerdir. Nevevi el da bu hadis batıldır, bilinmemektedir dedi. i̇bn Salah bilinmemektedir, bu zayıftır dedi. Hafız i̇bn Telhisül dedi ki, hadis batıldır, bir aslı yoktur. Hatta bu abidlerin uydurmalarındandır dedi. Bu durum bahsedilen görüşün dayanağının zayıf olduğunu göstermektedir. Adetlerde asıl olan, aksini gösteren bir delil gelmedikçe mübahlıktır. İhtiyaç giderirken güneşe ve aya dönmenin mekruh olduğu görüşü zayıftır. Allah en iyi bilendir. Evet, bu bölümle ilgili olarak, yani alimlerin görüşlerinin tahlili, başlığıyla ilgili olarak araştırma ödevleri de yine iki tane. Bunlardan birincisi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat arasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Rahman'ın arşında oturtulacağına dair bazı haberlere dayanılarak böyle bir görüş yayılmıştır. Özellikle, umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makama gönderir ayetin tefsirinde bu görüş dile getirilmektedir. İsra suresindeki ayette. Selef'ten bazılarının da övülmüş makam ile kastedilenin kıyamet gündeki büyük şefaat olduğu görüşünde oldukları rivayet edilmiştir. Bu meselelerin delillerini araştırın ve son var. Yani bazılar seleften bazıları eee övülmüş makamla kastedilen Allah azze ve celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi arşta yanına oturtacak diye böyle bir şeyler naklediyorlar. Bunları araştırın. Birinci ödev bu. İkincisi Abdest esnasında besmele hususunda alimlerin iştahatları ihtilaf etmiştir. Kimisi bunu müstahap görürken, kimisi farz görmekte, kimisi de abdestin rüknü yani şartı saymaktadır. Bu görüşlerin dayandığı delilleri inceleyin ve tercih edilen görüş hakkında sonuca varın Evet, bir sonraki dersimiz meseleleri, delillerini araştırmak. Subhaneke Allahumma bihamdik ve eşheden la ilaha illante ve tevekkel ve estağfuruke ve töb